Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadım. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Stüdyodan temiz bir sesten ses sesleniyor olmak beni mutlu ediyor. <gülüyor> Şehir dışındaki röportajlarda teknik yetersizlikler dolayısıyla çok cızırtılı ve boşluklu sesler <gülüyor> oluyor arada. Özür diliyorum tekrar sizlerden. Ama çözeceğiz. Bunu belki beşinci kez söyledim ama bir gün umarım bunu başaracağız. Umarım bir günde... Meriçi, Meriçi Öner şu anda stüdyodur. Merhaba hoş geldin Meriçi. Merhaba hoş bulduk. Ee, Meriçi de böyle bir dışarıki mekanda röportajda konuk edip bir üçüncü kez programımıza o zaman belki bunun da keyfini süreceğiz. Ee, bugün e, Salt e, Beyoğlu'nda devam eden e, yazlık e, sergisi üstüne konuşalım istiyorum aslında. E, yani ...sonraki başlığı yani iki başlıkla aslında... ...ya da iki nokta üst üste iki şey... ...onları falan hep sen söyle istiyorum... ...bir yandan. Tamam. Ee, ama şöyle bir şey yapmak istedim... ...Meriç'e Meriç de onu söyledim... ...onun üstüne konuşuyorduk biraz. Ee, sergi, zaten sergi bir nesne olduğu için... ...onun kendi deneyimi var ve o... Deneyim siz oradayken e, kıymetli o yüzden e, orada ne var neler e, içeriğinde ya yani oraya gittiğinizde ne göreceksiniz nasıl bir deneyim yaşayacaksınız gibi şeylerin üstünden, konu, üstüne konuşmaktansa aslında orada göremeyeceğiniz şeyler üstüne konuşmayı ben kıymetli buluyorum bir yandan da tabi serginin kendi içerisindeki diğer tüm konuşma seminer programları ya da minik yan etkinlikleri de olduğu gibi bunu da bir şekilde sergi için tamamlayıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden Meriç nasıl başladı bu serüven? Ben az buçuk tabii ki biliyorum başındaki evet. anları. <gülüyor> Şöyle bir fikir var aklımızda. Bununla ilgili bir şeyler biriktirmeye başlıyoruz falan dediğin yaklaşık bir sene belki daha fazla. Daha fazla bir oldu, daha fazla aslında oldu. Aslında, evet. Nasıl, ne zaman başladı bu şu anda görülebilir olan görülebilir serginin? Görülebilir olan şey. Yani aslında 2012 yılında bir fikir olarak başladı hmm. ama... E... Belli bir noktaya gelmesi... Fikirin nasıl başladığı önemli bence. Sonunda yapacağımız tartışmaya bir katkısı var. Biz bu kıyı nasıl kullanıyoruz? Diye bir dertle başladı. Hmm. Bunu da çok ezbere... ...yönlendirmek istemedim. Bu bir hor kullanmayı... ...kanıtlamak için... ...yapılan bir çalışma değildi. Hmm. Aslında tam tersi... ...biz şehri çok çalışmış bir kurumuz. hani Ben de kendi adıma çok meraklı olduğum için. Ben de... ...genelde aktif parçası olarak... E, ...Salt'ta mesela... ...daha önce e, seninle konuşmadık ama... İstanbullaşmak sergisi... <gülüyor> e, ...biraz böyle... ...kenti algılama... ...ve kente atfettiğimiz... E, ...ezbere... ...hikayeleri kırmaya yönelik... E, ...çoklu bir... E, ...ortam... ...kendi başına... ...bunlara baka baka biraz o kıyının da... ...biraz daha farklı gözlerle... ...bakılması ve... E, aslında sadece turizmin bir parçası e, muamelesinden çıkması gerekiyor gibi geldi. E, bu bir kişisel deneyimle başlıyor. Belki aslında hani evet. 1979 yılında başlıyor olabilir yani. <gülüyor> ben çünkü o zaman evet. oluşturulmuştur. <gülüyor> yani doğduğum itibaren Kuşadası'nda yazlıkta e, büyümüş bir insanım. Hı -hı. E, tabii ki... Bu bir yandan kolaylaştırıcı bir şey. Biraz ortamı Kuşada tanıyor nereden adım. geliyordunuz siz? Biz Ankara'dan önce, sonrasında İstanbul'dan Hı -hı. geliyorduk. Şimdi oralara belli bakış atıldı Yani İstanbul'da gece oldu, apartman vardı gibi bir hızlı göç geldi Hı -hı. gibi anlatımların benzeri olarak kıyıya da böyle konuşmak. Ve genelde de bunu bence hep turizmin üstüne atmak. Yani turizm derken daha endüstriyel bir şey bahsediyorum işte e, otelden e, yerli yabancı turisten e, ve çok büyük bir payı olduğu e, çok doğru. E, ama aslında zaten böyle hani Google'dan açıp şimdi bir dakika ne oluyor ben bir baksam buralara dediğim anda karşımıza çıkan manzara çok yoğun bir konut dokusuydu. Ha, e, buna bakmaya çalışmak çok çeşitli biçimlerde yapılabilir ee, ki hatta fırsatımız olsa hep devam etsek. Ee, yani hakikaten her e, Türkiye'nin bütün kıyılarındaki her yerden bir tane örnek almaktan e, tutun. E, orada belli bir vakit geçirerek aslında daha ince e, hikayesini günlük hikayesini anlamaya kadar e, tabii ki gözlemenin e, çok fazla yöntemi var. E, o kadar gücümüz olmadığını itiraf edeyim. Biz biraz önce bu e, havadan yapılabilecek çalışmaları. Küçük bir ekip halinde yürüttük ee, Alper Kurbak Benle birlikte çalışıyordu çünkü o da Ayvalık üzerinde Hı -hı. Ayvalıklı olarak e, Bakmaya çalışıyordu e, Seninle sohbet ederken aynı şeyi konuşuyorduk Sen Hı -hı. aslında hani oranı yerlisi olarak Yazlık içerisinde başka bir şey görüyordun e, Ben de uzaktan giden insan olarak Başka bir şey deneyimliyordum Hı -hı. Çocukluk anında e, Biz kıyı yavaş yavaş incelemeye başladık bir yandan da e, Bildiğimiz bir yöntem olarak tabii ki mimari Projeleri incelemeye başladık arkitek dergileri artık yani bu Mimarlar Odası'nın 2010 yılında galiba online hale getirmesiyle Birişki bence çok yani hayatımız değiştiriyor. <gülüyor> bir yandan tek kaynak maalesef. Belki birbirimizi çok tekrar ediyoruz. Hı hı. Ee, ama bu hani şehrin hep kendisine aynı laflarla bakmak ve her şeyi şehirden konuşmak, her şeyi kamusal yapıdan konuşmak gibi şeylerin sıkıntısıyla aslında. Arkitekti biz e, tamamen bu özel... E, bir şey olan yazlık ev nedir'i anlamak için e, kullanmaya başladık. E, bunlar hep böyle masa başında zaten e, yürütülebilen e, hmm. şeyler ama yani bir anda insanın ufku açılıyor. Çünkü 1930'larda biz arkitekte e, kullanılan terimin, e, Abidin Mortaş'ın mesela hmm. kullandığı terimin e, yazlık ev olduğunu gördük. ...o yıllarda mesela popüler kültürde... onla da hep sayfiyedir. Yani hı hı. Bunların hep böyle birbiriyle hem atıştığı... ...hem de kırıldığı, birbirinden farklılaştığı... ...noktalar var. Biraz bu yolda ilerledikçe aslında... o ...tekil konutun... ...yani bir insanın kendine yazlık ev yapma... ...yani bir 80'leri, 90'ları... ...bu toplu siteleri... Hı hı. ...kooperatifleri, yapsatları... Hani ...bakalım ne oluyor anlamaya çalışırken... ...aslında... ...bir insanın kendine... Dinleneceğini ve özgür olacağını düşündüğü bir yerde ev yapma hikayesine tabii ki en başında en girmiş olduk. Evet bu hani 30'larla 80'ler arasında çoğunluğu da İstanbul'da Marmara'da belki yoğunlaşmış bir heves. Sonra kırılma noktalarını keşfetmeye başladık. En büyük kırılma noktası aslında sadece Türkiye için değil bütün dünya için 1950'ler. Yani dünyada da bir... Tatil kavramının daha çok oturduğu bir zaman dilimi. Bir tatil köyleri de o zaman böyle terim olarak evet. çıkıp dağılmaya başladı. Zaten aslında hani Türkiye'de böyle hep şey, yani önce olan projeler var. Onların içerisinde de bir konut takıntısı yok. Hı -hı. Biz tabii sergiyi hem çalışırken hem sergiyi açtığımızda hep bilmem ne kampları vardı. Oralar yani hep eksik gözüyle bakılan şeyler var ama bu böyle takıntılı bir şekilde eve bakmaya Hı -hı. karar verdi. Çünkü ev... Ee, bir insanın hakikaten özellikle o özel halinde e, bir site dediyse kendi inisiyatifiyle e, gidip kurduğu bir ortam. E, sonrası zaten yapsatlaştığı anda başka bir e, mekanizmaya giriyor. E, bizim de dediğim o çoğullaşmayı aslında e, anlamaya çalışıyorduk. E, sonuçta bu ellilerdeki turizm e, akımı, e, Türkiye'nin turizm olarak keşfedilmesi aslında hiç tesadüfi olmayarak e, yolların, yapılması yani bir çeşit e, hareket edebilme kabiliyetinin artması e, eş zamanlı olarak e, mavi yolculuk diye bildiğimiz işte Azra Erhat, Halikarnas balıkçısı Sabahattin Eyboğlu, Bedri Rahmi Eyboğlu gibi e, aydınların diyeyim, e, kendi aralarında yaptıkları ve sonra hem Bodrum'daki halka bir katkısı katkı sağlamak için hem daha sonra e, diğer yerlerde İstanbul'da, Ankara'da tanıkları insanları bu ortama dahil etmek için kurdukları o küçük Çok e, yolculuk bir düzeni hikaye var Necati Cuma alıyor İzmir ilk ilk mavi yolculukta Necati Cuma İzmir limanından e, paça alıyorlar tekne <gülüyor> Ee, sahil'e tekrar yanaştıkları yerde karısını ancak telegraf yani çekerek haber verebiliyor. Ben, ben götürüldüm diye, Evet götürdüm. <gülüyor> dönmeyeceğim diye. Öyle, evet. bir, öyle bir şey hikayesi de var tabii evet. ki. Bütün onlar böyle. Onlar deniz... aynı zamanda <gülüyor> çakışıyor aslında. Yani 50'lerde bir şey olarak çakışıyor ve sonra çok e, enteresan bir şeye uyandık. E, aslında tatilin ve konutun. Devlet inisiyatifinde olduğunu uyandık. hani Belki bu çok baştan hani bizim sandığımız o özgür e, irade ortamından başka bir şey olduğunu belki biraz naif düşünmüş olabiliriz ama keşfetmek e, biraz vakit aldı. Aslında 50'ler sonrasında e, bizim ilk örnekler dediğimiz e, belki biraz daha nitelikli, e, belki tam o yani yapsat zaten şeyine kulvarına henüz girmemiş. Bir kısmı kooperatif, bir kısmı özel... E, şeyler, e, girişimler 60'lı yıllarda. E, bunlar hep Ankara'da olmaktan faydalanan şeyler ve o sırada biz hukukun derinliğine bir anda e, daldık. E, çünkü e, Türkiye'de e, mevcut olan imar kanununda sadece bir tane bir madde var. E, 1930'larda yapılan şimdi yılını yanlış söylemem ama ilk imar kanununda e, deniz kenarında işte safiye evi bilmem ne bilmem ne gibi bilmem neler Uygun görülse yapılabilir gibi bir cümlecik. Ama sonrasında kıyı düzenleyen bir şeyin gelmesi çok uzun bir vakit alıyor e, Türkiye yasalarında. E, ve bu kıyının düzenlenmesinin geldiği zamana kadar turizm e, teşviki kanunu var 53 yılında mesela. E, bütün bu küçük e, satır aralarından... Birilerinin denizin kenarında bir şey inşa etmesi yani aslında planı olmayan bir yerde bir şey inşa etmesi bürokrasinin içinde olmasını gerektiriyor. En azından e, hızlıca e, bu işi Çözümleri yapabilmek. yakın. Evet <gülüyor> bürokratik bir e, konumda olmak gerektiriyor. Dolayısıyla Ankara'nın çok baskın olduğunu fark ettik. E, biraz bu gözle de bir süre e, takip ettik e, bu çalışmaları tabii yaparken. Peki bunlar yani bütün bu süreçte ben tesadüflerle bir yandan örülü ama pek çok kişinin de içinde dahil olup öneriler getirerek geliştirdiği bir süreç olsa gerek. Yani e, biliyorum çok kalabalık bir yani şey var, Aha. kitle var arkasında ama yani nasıl onu merak ediyorum. Evet aslında şöyle yani her araştırma projesi için böyle midir bilmiyorum. E, aslında neticede yani bir kişinin yürütücülüğü oluyor. Evet. E, ve hani burada da e, hani o ev takıntısıyla giden yani bizim hmm. konuştuğumuz çok yerde aslında hani bu kampların bu işte diğer tuizm tesislerinin pek çok şeyin lafı da ediliyor. Yani onların içerisinde cımbızlayan hmm. bendim hakikaten hmm. o e, ev mevzusunu ortaya çıkartmak için. E, sonrasında da biriken şey, yani asistanlarla birlikte çalışırken de e, kanunları okuyup, okutup sonra tekrar onun üzerinden okuyup e, onların hangisinin üzerinde bir şeye daha derine gidebiliriz e, diye yön göstermek gerekiyor. Yani tamam. o e, pek çok insanın aynı anda çalışmasının e, üretici olması için aslında e, sohbet edip ...çıkacağı bazı yerler olabilir... ...o tasarım aşamasında öyle mesela... hani ile işbirliğimiz hakikaten... ...o sohbetin devamında... ...onların da kattığı bir şeyin... ...ortamı değiştirdiği bir şeye dönüşüyor... ...ama araştırma sürecini en azından bu proje için... E, ...öyle tam... ...tarif edemeyeceğim... Hı hı, ...sadece hı. Osmanlı'da... E, ...mesela... Konutlarla ilgili e, çok fazla söylenti bana gelen Hı -hı. yazılar okudukça aslında bunların gerçek kaynaklarında ne olduğunu yani padişah fermanla göç ederdi lafına karşılık. Böyle bir ferman var mıydı? E, bunu evet çok tabii doğru bir yerdeyim. Salt'ta o zaman e, hani Lorenz Tanatar Baruhas soruyorum. E, onunla bir küçük çalışma yapıp oradan çıkartabiliyoruz. Mavi Yolculuğun orijinal belgelerine ulaşmak istediğimde Vazfıkort'un birilerine yönlendiriyor. Aslında hani sizin ne aradığınızı bilmeniz lazım. Onu bildikten sonra karşınızdaki insana o soruyla gitmeniz lazım. Hani bu anlamda çok insanla konuştuk. İşte bu Ankara'nın mesela etkisini anlamak için ya da sonrasında Aktör örneği üzerinden Ersen Gülser ve Öcalar bir iki kere görüştüğümüzde aslında sistemin hmm, yapım sisteminin bunlar. nasıl işlediğini anlamak hep bu sohbetlerle oluyor. Fakat o soruyu tarif etmeniz lazım bence. Yani verimli olması için en azından. Yani bir yandan bakınca şimdi böyle de anlatınca yani bir yandan tabii bütün senin anlattıklarından ben sergiyi böyle kat kat karamaya başlıyorsun. Seni, şu an. Aynen öyle. <gülüyor> yani gözümün önünden geçiyor tabii. Yani çok böyle. Ben onu da hissettim yani benim açımdan da çok otobiyografik aslında böyle hmm. o sergide gezmek o deneyim de çok otobiyografik bir şey. Hani kişinin üstünden başlayıp sonra bu kadar e, yoğunluklu bir araştırmanın sonucunda böyle bir şey çıkıyor olması da bence e, iyi yani bunu biliyor olmak da iyi bir his veriyor. Çünkü hani böyle şey soyut bir şey değil yani mesafeli bir şey değil aslında tam da belli bir dönemin hayatının tam ortasında evet. olan bir şey minik böyle bir ara verelim sonra da tamam. devam edelim tamam tamam Vakit yok ge kalkıyor artık Bu yeni ah tahve de olsaydı Açık temizlere olsaydı Hız birdi e her şeyinan bana Bir damla güneş sonra hep güz Mutlu olmak dünyada en büyük varlık Vakit yok gemi kalkıyor artık Tekrar beraberiz. Ben Hasan Cenk Dereli. Açık Radyo'da Açık Mimarlık Programı dinliyorsunuz. Meriç Öner'le beraber Salt'taki yazlık sergisini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Meriç bize ilk yarıda konuşurken biraz serginin öncesiyle e, öncesine dair e, perde arkasını biraz anlattı. Tabii ki çok yoğun bir e, araştırma. Yani serginin Kendisi her ne kadar çok kişisel hikayelerden başlıyor olsa bile geldiği noktada nesneneşinceye kadar inanılmaz yoğun bir, emek yoğun bir şey var. Ee, tekrar edeyim ben. Yani serginin kendisini konuşmaktan daha öte öncesini ve serginin sonrasını biraz konuşuyormuş gibi yapalım ki serginin yine diyorum sizin deneyiminiz ve serginin kendi nesnesi üstüne bir şey koymuş olabilelim burada. Bir yandan düşünürken tabii yine serginin içerisine yola çıkarak yine e, Ekin'in. E, Ekin Özbiçer'in e, fotoğrafları da aslında serginin genel havasından daha farklı bir şeyle yüzleşiyoruz mesela. E, orada da şey var yani çok yoğun üretilmiş olan bir konut dokusu var, bir göç var. Yani şeyi hatır, ben İzmir'den biri olarak... ...hani yazlığa gelmenin... ...nasıl külfetli ve dertli bir şey olduğunu biliyorum... ...bir de bunu İstanbul ve Ankara'dan... ...gitmeli gelmeli falan yapın... ...böyle aile psikolojisine falan bile girebilecek kadar... Evet, ...dertli doğru. konular evet, bunlar evet, evet. ve... ...orada tam yani yazlık... ...tam da gündelik hayatın... ...sıkıntı ya da böyle... ...karanlık bir tarafı varsa... ...onun böyle atıldığı... ...o irinin döküldüğü falan yer gibi oluyor. Beklenti <gülüyor> öyle oluyor. Evet. Karşılığı da öyle oluyor bilmiyorum. Ekin'in işi bence de çok değerli. Ekin Özbüçer'in orada Mavi Bayrak isimli bir fotoğraf serisi. Hı hı. Bugün artık göz deliğini yitirmiş bir takım hı hı. beldelerde geçiyor şimdi bizim yazdığımız oralarda tamam öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> uçak bağlantısı ve bazı yerlerin hala daha elverişli olması evet. yani Bodrum Çeşme bazı şeyler yükselirken diğerleri şeyi yüzü soluyor diyeyim hı hı. onlardan biri olarak bence çok büyük bir uyarı var o hı hı. fotoğrafların içerisinde bu. Bu doku beş sene sonra ne olacak? 80'lerde yapılmış ikinci kuşağın artık gitmeyi tercih etmediği hı hı. evlerde ya da altyapısı zaten eksik yapıldığı için birazcık daha imkanınız varsa kalmak istemeyeceğiniz o yerlerde. Evet. Hani orası bir kentsel dönüşüm adıyla olmasa da bir yeni bir dönüşüm alanına mı geçecek? Yani bu bir rant projesi mi olacak? Terk edilmiş yerler olarak mı kalacak? Bu çok ...kritik bir eşikte olduğumuzu düşünüyorum... Yani, ...Ekin onu... Yani ...o fotoğraflar aslında... E, ...hani serginin... ...bir adım sonrası için... ...belki kendini öyle... Yani ...biz öyle bir yazıyla koymasak da... ...durumun bir adım sonrasının... ...ifadesi bugünkü halinde... ...katılıyorum sonuna kadar... ...çünkü şöyle bir şey var... yazlık ...bütün bu yazlık alanları... ...nasıl yaratılırken... ...hep yine düşünsel olarak da... ...ikinci planda kaldıysa... ...yani planlamasından işletilmesine... İşte yasal süreçlerin parçası olmasından ne bileyim gündelik hayattaki ihtiyaçlar yani altyapı projelerine kalan kadar böyle hep ikinci planda nasıl kaldıysa sanki şu, an yani şu anda da işte kent içerisinde kentsel dönüşüm biraz önce senin dediğin gibi tam da içinden yaşarken hala o konuyu çok fazla düşünmüyoruz mesela. Onun da ikinci Tokadı ya da böyle bir abi evet. böyle bir şey vardı dendiği nokta. Ee, orada da zaten aslında gibi. Yani benim takıntılı olarak her yerde söylemeye çalıştım serginin adı tam adı yazlık şehirliğinin kolonisi Hı -hı. Ee, düşünmeme lüksümüz olduğunu düşünüyoruz Bence Hı -hı. Çünkü evet. oralar bizim gittiğimizde var olan gitmediğimiz orada bir köy var uzakta kapısını yerleri kilitlediğin zaman tam olarak yani 15 gün için var <gülüyor> olan evet. bir sene için var olmayan daha e... daha bu sene temizliği yapmadım diyerek sadece tamamıyla görmezden gelebileceğim. Evet Böyle Evet, evet. Kendi... yani Yükü oraya gittiğinizde o belediyeden bütün beklentilerinize Hı -hı. karşılık aslında bir şehrin öyle genleşmesi ve öyle büzüşmesi hayal edilebilir bir şey midir? Bunları çok hesaplamak yani hiç hesaplamak zorunda kalmadığımız. Belki şimdi İstanbul'da bir de ortam değişti. Yani herkes korusu bağı bir şeyinin Hı -hı. peşine düştü. Hı -hı. Ama o tarafta lokali bayağı. Yereli bayağı e, ezip üstüne yeni bir doku koyup belki yerelleşip ama onu çok özümsemeden yaşıyoruz gibi geliyor bana. Bir de e, yavaşlamıyor da oradaki imalat da yavaşlamıyor. Kesinlikle Yani yavaşlamıyor. mesela e, tamam hani ilk bir site yapıldığı zaman içine giren, onun içinde yaşayan o ilk aileler jenerasyonu orayı zaten var eden, oranın bir şekilde değerini oluşturan kişiler oluyorlar. Ve dediğin gibi yani ikinci jenerasyon orada büyüdüğü zaman o, bir şekilde bütün o ilgi çözünüp gidiyor. Evet. Ama buna rağmen hep yenileri yapılmaya devam ediyor. Yani hani ya burası şöyleydi ama bak artık bu halde o yüzden bu alanın yeniden böyle bir şey yapılmasın diye bir düşünce yok. Her seferinde yeniden yapılmaya devam ediliyor bu iş. O bütün yükün atıldığı hayalin bir sonu yok. Hatta Doğru. o ekinin fotoğraflarının karşısında Refik hmm. Alet'in çok iyi bir yazısı var. Hmm. E, 1943 yılında bir e, yazlık kullanma adabı hmm. üzerine yazılmış yazı. Bugün birebir aynı. Her şey değişmiş olsa o hmm. aynı. E, ve hani orada da çok rahatlıkla. Anlayabiliyorsunuz ki aslında kaçmaya çalıştığınız yerde bir anda bir topluluğun içine düşüyorsunuz. Tabii. Ve bütün o kaçma, bütün sandığınız <gülüyor> imkanlardan aslında yoksunuz. İşte bir de onu diyorum ki, diyorum ya çevrenizdeki herkes o hissiyatta olduğu için yani garip bir enerji e, oradaki. Ve işin işte ilginç yanına tabii e, bu biraz böyle denizin bağladığı kültürler falan olayıyla da alakalı. Tabii ki tam olarak aynısı değil ama hani İtalya'da ve İspanya'da özellikle ya da Fransa'nın güneyinde... Yani şey i̇lk bölümde de söylemişti yani dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi tarihsel olarak üstü düşüyor. Yani orada da mesela bu hisler ve hikayeler çoklukla var. Ama bir yandan da şimdi şöyle bir şey de olmaya başladı. Tabii bütün bu tüketmenin içerisinden yeni tüketim alanları da oluştu biliyorsun ki. Yani sadece kıyı alanları değil yaylalar mı? Tabii. İşte ya da en basitinden e, deniziyle meşhur bir yerin garip bir tepesinin üstünü kaplayan evet ha. üstünü kaplayan bir site ya da işte ne bileyim dağların tepesindeki bir göl kenarı falan yani o hissiyat yani o evet o bir imge evet. o bir, böyle doyurulamayan bir imge yani belki yazlık evin e, 30'lar 80'ler arasındaki güzel örneklerinin var olmasının sebebi bile o belki o bir şey Olabilir. o bir tek başına yani Türkiye için söylerim en azından Hı -hı. tek başına olacağın ideal ev imgesi bir yerde um, Evet garip bir konu aslında. Yani bir yandan tekrar çünkü ben bunu konuşurken hep böyle çok kişisel bir şey de hissediyorum bir yandan. Yani. Tabii e, deneyimlerimiz e, çok... Hi, mesela yandı. fıstık çamlarının olduğu bir sahilin hikayesini dinleyip... sonra Ama o hikayeyi artık siteleşmiş bir şekilde onun içinden, o fıstık çamlarının içinden geçemezken... E, ...kendi aile bireylerinden dinlemen... ...sonra senin için o büyük bir oyun alanı olan alanın tamamıyla sıkıldığın ve bir an önce buradan gitsem dediğin yer haline dönüşmesi ve çevrende sürekli palazlanan bir yapı stoğu. Evet. Ee, bunun üstüne insan e, yakın zamanda yani öğrenciler de mesela işe olan What About ekibi de aslında Hı. yazlık mekanlarda hani çalıştılar. Bence çok cazip bir konu. yani Tekrar tekrar böyle üstünü düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi bu bir hayale dair olan bir şey. Ve arzu alanına dair böyle ...garip bir şekilde sürekli tatmin edilmesi gereken bir şeymiş gibi hissediliyor ve öyle yaşanıyor. O yüzden de tüketimin alanına çok hızlı bir şekilde giriyor. Mavi yolculukta olduğu gibi yani mavi yolculuk hisleri. Yani şimdi bunu biraz dağınık gibi konuşmuş olabiliriz ama bence yani serginin içine girip de bütün böyle dallı budaklı bu hissiyat aleminin içine düşmeme imkanı bence yok ee, o yüzden sergiye gidin. Ne zamana kadar sergi? <gülüyor> 16 Kasım'a kadar Salt Bayoğlu'nu e, görebilirsiniz. Süper. E, bu Perşembe akşamı, e, bu programın yayınlandığı akşam 6'da bir sergi turu veriyorum. Hı -hı. E, sonra da her Perşembe akşamı 3 hafta daha e, enteresan filmler var konuyla ilgili. Bekleriz. Süper. Çok teşekkür ederim Meriç. Ben teşekkür ederim. Elinize ediyorum. sağlık. Bütün ekibin, Sağ e, arkasındaki bütün ekibin de eline sağlık diyorum. E, Açikmimarlik.blogspot.com adresi. E, görüşmek üzere açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma hazırlayıp sunanlar Cenk dereli ve Volkan taşkı